Mmm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbim Azze ve Celle gazali rahmet etsin. Kabri nur olsun. Cennette Allah'ın dostlarıyla buluşsun. Biz de onunla buluşalım. Kalp konusunu derinlemesine bize izah ediyordu. Şimdi bir soru üzerinden kalp incelemesine devam edecek. Fe ile denecek olursa ki inne emra hadal kalbi le muhimmun cidden. Evet kalp konusu gerçekten çok önemli. Fe akhbirna anil maani elleti tuslihuhu. O zaman bize kalbi ıslah edecek. Islah ne demek? Düzeltmek demek kalbi ıslah edecek anlamları da tarif et ve anil afat ve belalar elleti ta'tiriduhu fe tufsiduhu kalbe gelen saldıran ve bozan ifsad eden ifsad bozmak ifsat ıslahın aksidir İslah ne demekse tam onun aksi ifsad etmek demektir asa en Ola ki elde ederiz lil içtihad fil-ameli bidalike. Bu konuda amel yapma içtihadı gayreti elde ederiz. Burada bir not hepimiz zihnimize yerleştirelim. Şeriat ilimlerini yazan alimler sadece tenkit yapmazlar. Kalp bozukluğu kötüdür kötüdür deyip durmazlar ıslahı nasıl yapılacak onu da anlatırlar. Zaten alimin vazifesi, Allah'a davet eden dainin, mürşidin vazifesi gidilecek yolu göstermektir. Tehlikeyi insanlar da görüyorlar. Onun için alimler bu tür kitapları yazarken sıkıntıları anlatırlar, tehlikeyi anlatırlar, önemini anlatırlar konunun, sonra da şimdi Gazali'nin yaptığı gibi İzahat vermeye başlarlar. Nasıl düzelteceksin? Kuru bir gürültü değil yani. Kuru bir gürültü çıkarıp o gürültü etrafında ürkütüp kaçıp gitmek yok. Ne yapacaksın? Nasıl düzelteceksin? Öyle anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de bunu yapıyor zaten. Cehennemden korkutuyor. Cennete gidilecek yolları gösteriyor. En güzel örneği bunun Asr suresidir. Vel İnler insan elefi husur. Asra yemin olsun insanlar zarardadırlar. Kötülüğü tehlikeyi gösterdi. İlla lüzin âmanu ve amil salihat ve tavasub il ve sabr. Bunlar hariç. Demek ki kurtuluş iman etmek, amel salih işlemek, birbirine hakkı tavsiye eden, bana ne demeyen, birbirine sabri tavsiye eden. Müminler hariç. Demek ki bunları yapanlar kurtulacak. Bir küçük dipnot olarak bunu zihnimize yerleştirmiş olduk. Tenkit edip gitmek dedikodudur. Tenkit edip doğruyu göstermek, kurtuluşu göstermek alimliktir. Gazalimiz de bunu yapıyor. Rahmetullahi aleyh. Böyle bir soruya cevap olarak denir ki İ'lem şunu bilesin. أن تفصيل هذه المعاني لطويل. Bu konuları anlatmak çok uzundur. La yahtemilehu hadha kitap. Bu kitap onu kaldırmaz. Hani neyi? Kalp nasıl ıslah edilir konusunu. Bu innema ulamaul Ahiret alimleri. onu bi istihrad Bunu ortaya çıkarmak için uğraştılar. Ve tasnifiyi fi hadiin nokteti, la gayr. Bu ayrıntıyı ortaya çıkarmak için ahiret alimleri gayret ettiler. Hatırlarsanız ilim konusu geçtiğinde demişti ki Gazali bir dünya alimi var, bir de ahiret alimi var. Ahiret alimi kimdir? Allah'ın rızası için uğraşıyor, idam dahil hiçbir şeyden çekinmiyor, kimsenin parasında gözü yok, koltuk diye bir derdi yok, o ahiret âlimi. Dünya âlimi kim? Koltuğunu dert ediniyor, kitap yazıyor, onu satmakla iş, meşgul oluyor, e, ne derlerden etkileniyor, paradan etkileniyor, ona da dünya âlimi demişti ta en baştan. وَقَدْ ذَكَرُوا ف۪ي مَا يُحْتَاجُ اِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ Nehva 90 xasleten, mahmudeten. Bu konuyu anlatan 90 özellik yaklaşık olarak, nehva yaklaşık olarak 90 özellik belirlediler onlar. Kimler Ahiret alimleri, kalbi ıslah etmek için tavsiye edilen 90 na yakın konu belirlemişler. Vafi azade dihlmez ve tam aksi olan şeyleri de anlatıyorlar mesela 90 tane, şöyle yaparsan kalp ıslah olurun, bir o kadar da ters tarafını anlatmışlar. سُمَّ <usulukuçlanır> işlerden الْاَفْعَالِ İşlerden وَالْمَسَاعِ الْوَاجِبَةِ وَالْمَحْضُورَةِ نَحْوَ ذَلْكَ fi sair تَفَاصِيلِهَ Yapılması gereken, kaçınılması gereken şeylerden, yani haram şeylerden ve emir olan, vacip olan şeylerden de neler yapılacağına dair ayrıntıları zikrettiler. Burada ne yaptı Gazali gizlice? Benim özellikle size tavsiye edeceğim bir şeyim yok. Ben ben de sıradan biriyim. Ahiret alimleri bu konuda çok çalıştılar. Size özetleyeyim bunları diyor. Rahmetullahi aleyh. Ve amri Ve amri Arapça bir yemin çeşididir. Ey uksimu yemin ederim ki demek vele amri vele amri Kur'an'da geçen bir ifadedir bu. Benzeri Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Vele amri yani yemin ederim ki bu bildiğimiz vallahi billahi gibi yemin değil. Önem verme, ciddiyet getirmek için kullanılabiliyor. Vele amri inne min ehmihi emru dinihi. En önemlisi bu 90 kadar olan şeyin en önemlisi emru dinihi din konusudur. Kalbin din konusu hangi din üzeredir kalp? Ve enteha min raqdetil gafilin. Emru di, din konusu ve gafillikten gafillerden olmaktan uyanması meselesidir. Fe nazara li bu burada yok. İnne men ehemmehe, Bir daha okuyorum. Bu, burayı yanlış okudum. İnne men ehemmehu emru dinihi Din konusu kimi ilgilendiriyorsa Bu şekilde düzeltelim. Din konusu kimi ilgilendiriyorsa وَنْتَبْهَ min rakadetil الْغَافِلِينَ Gafillerin kadrosundan ayrılma konusuna önem veriyorsa فَنَظَرَى nefsiyi nefsiyi kendisine de önem veriyorsa kim kim bunları yapıyorsa fela yekunu tahsilu jami'i zalika ve'l amelu bihi alayhi kesiran bu konuda kim kendisine dinine önem veriyorsa bunların hepsini elde etmek bu 90'a yakın özelliği elde etmek ve onlarla amel etmek onun için zor olmaz eğer vafeqahu Allahu Teala şüphesiz Allahu Teala eee muvaffak ederse, başarılı kılarsa. Fakat zekarna nebdeten minha fi şerh acaibil kalbi min kitab ihyaul ulumiddin. İhyaul ulumiddin kitabımızın acaibul kalb bin şarihiha. Kalbin harikalıkları bölümünde bir buna işaret etmiştim. Ve atayına, onun tüm açıklamalarını ve açıklamalarını, Orada çok geniş bir şekilde geniş bir şekilde ayrıntılarına girdik ve açıklamalarını, onun tüm açıklamalarını ve açıklamalarını, onun tüm açıklamalarını ve açıklamalarını, onun tüm açıklamalarını e, kitap olarak müstakil kitabı olan Esrar-ı Din kitabında bunun çok geniş ayrıntılarına demek ki İhya'da bir nebze işaret etmiş Esrar-ı Muamelatü kitabında da çok geniş işaret etmiş ve, ve kitabın müstakillün bir nebsi kendi başına bir kitaptır bu hangisi Esrar-ı Din. Dîn azimul faideti çok yararlıdır ve bihi. ondan faydalanmaz İlla fuhulülülâmâil rasxîn fi ʿilmi ʿakhiret. Ahıret ilimler, ahiret ilimlerinde derinleşmiş büyük alimler ondan istifade edebilir. Hangisinden? O bizim girdiğimiz ayrıntılar konusundan. Ve maddu ʿahad el kitab. Bu kitabın konusu en yintifya bihi al-mubtde'u wal-muntehi. Bu elimizdeki kitabın konusu ya da çapı yeni başlayanların ve çabuk bitirmek isteyenlerin, kudreti az olanların ve zayıf olanların, güçlü olanların herkesin istifade edeceği bir kitaptır bu kitap. Fınavar nafil usul elti la buden minzikra fi ilaj el kalp kalbi tedavi etme konusunda temelleri e, muhakkak konuşulması gereken temelleri şu şekilde görebiliriz. Walhadzetu <gülüyor> ileha buna çok fazla ihtiyaç var. Vola gunyet anha fi ibadeti ibadet kulluk konusunda bunun çaresi de yok, alternatifi de yok. Vola <gülüyor> anha alternatifi yok gibi bir kavram kullanabiliriz. Fawjed naha umurin bakıyoruz ki bu tedavi dediğimiz şey dört noktaymış, dört meseleymiş. Hiye medâhidu el-âbidîn, bu dört şey medâhidu zelal manasında yani ayak kayması, ibadet edenlerin ayağının kaydığı minhajul abidin isimli bir kitabı okuyoruz ya, Konu hep abidin üzerinden, Allah'a kulluk yapan, ibadet yapanlar üzerinden devam ediyor. Onlar dört noktada kayma gösteriyorlarmış. Biz buna ne diyelim şimdi? Mesela İslamca bir hayat yaşamak, Müslümanca hayat yaşamak isteyenlerin dört kayma noktası kalp açısından. Öyle anlayabiliriz. Ve afatül müştehidin, çok gayret edenlerin başına gelebilecek belalar ve fitnül kulubi ve belyatun bu kalplere dair fitnelerdir ve nefislerin yani insanların belalarıdır bu dört şey ta'uku ve teşinu yani engel olur ve insanı sorunlu hale getirir ve tufsidu ve tutlifu tutlifu ifsad eder itlaf eder İfsad etmek bozmak itlaf etmek yok etmek demek yani dört şey sayacak şimdi bu dört şey baş belası kalp açısından wa arbaatun fi muqabileti fiha kwaamul dört şey de kulumun korunması için faydalı dört olumsuz dört olumlu sekiz şey ediyor. Ve tazamul ibadeti bu ıslah kulubi kalplerin ıslah edilmesi, ibadetin düzene konması için dört e, sorun, dört tedavi var. Bu dört, fel afatul dört sorun, şimdi aslında bizi yeni bir deryaya sokuyor. Buraya kadar ne anlatmıştık? Genel olarak kuş bakışı, kalp şöyle önemlidir, kalp işte neler diyordu mesela, bütün Allah'ın nazargahıdır kalp. Allah cesetlere bakmıyor, kalplere bakıyor gibi konularla bizi bir yoğunlaştırılmış kalp ciddiyetine kavuşturdu. Şimdi de diyor ki dört şey kalbin belasıdır. Dört şey de o belanın reçetesidir, kurtarıcısıdır. Sekiz şey sayacak, bunlar dört tane aslında. Olumlusu ve olumsuzunu sayacak. فَالْاَفَاتُ الْاَرْبَعَةُ Dört bela, el-emelu, emeldir. وَالْاِسْتِعَنْجَالُ Aceleciliktir. Vel hasedu Hesed El-kibru Kibir. Kibri daha önce tarif etmişti. Kibir ne demek? İnsanın kendisini başkasından daha üstün görmesi. Ya da öbür mümini hor görmesi, küçük görmesi demek. Hangi konuda? Elbise ise elbise konusunda. ilim ise ilim konusunda. Peki hased neydi? Hased kıskanmak. Ama nasıl kıskanmak? Yani karşı mesela benim bu gözlüğümü, ya ne güzel gözlük bir tane de bende olsa dese bir Müslüman, bu haset değil, bu imrenmek, gözlüğü beğenmektir. O gözlük niye onda ki? Ondan önce bende olmalıydı. Dediği an bu haset ve bu haram. Ve bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ee, odunu ateşin yediği gibi, haset ibadetleri yer bitirir. Yani sana vebale dönüşür. Namaz kıldın haset namazı silmiş süpürmüş olur. Tekrar ediyorum. Tabii şimdi bu gözlük kimse kıskanmaz bunu da ihtiyar gözlüğü çünkü. Ama ben çok süper bir örnek vereceğim. Hadi buna birisi yok desin bakalım. Yeni bir telefon. Henüz bende yok, kuzenimde var ki onun babası işçi. Benim babamın iş yeri var. Niye önce oluyor ki? Ne hakla o onu önce alıyor ki? Hese bu işte. Bitti. Bu duygu seni onu hor görmeye kibre itiyor ona karşı. Aslında ahiret için yaratıldığımız halde. Aslında... اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ En takvanız Allah katında en değerli olduğunu bildiğimiz halde, o elindeki yeni te cep telefonu yüzünden, benden farklı bir cep telefonu bulunduğu için elinde benim sataşma noktam oldu. Ben gidip ona ver şu telefonu kırmam gerekiyor, sen de nasıl olur bu telefon diyemiyorum ben. Desem iş bitecek zaten. İşte haset bu. Haset ne yapıyor? Var zannettiğimiz kulluğumuzu yıpratıyor. Aslında namaz var, tesettür var, sakal var, şalvar var, cübbe var ama haset de var. Mesela bir hoca düşünüyoruz. Bir bakıyor ki filan hocanın bir kitabı çıkmış. Ben yazacaktım tam o nasıl yazdı? Haset. Elhamdülillah bir mümin benden önce bunu yazmış dese fazilet olacak. O onun sevabı olacak. Ben hocadan örnek vereyim. Sen kuzenindeki telefonuna uygula bunu. Veya kıyafeti uygula. Ya da ev hanımı komşusunun perdesine uygulasın. Çok uygun bir örnek o da. Misafirliğe gidiyorsun. Bir çay bardağı takımı geliyor ki Aa, bizde yok. Bunlar bunu önceden Bunlar daha taksitlerini ödememişlerdi filancanın. Nasıl alabiliyorlar bunu? Sana ne? Sana hani senden mi çalıp aldı haset bu işte bu ne yapıyor şimdi düşünüyor ki insan e ben öyle yaptım gidip saçını yolmadım ki onun doğru saçını yolmadın zaten ona bir şey yapamadın ki sen üstelik de o çay takımıyla sana çay getirip seni perişan etti senin kalbin Allah ile olan bağlantıları açısından parazit yaşamaya başladı çünkü hasetli bir kalp huzurlu Kur'an okuyamaz bir daha. O eline tesbih alır, subhanallah, subhanallah der. Ama onun çay takımı, onun telefonu, onun evindeki filanca şey bunu perişan eder. Bir de bir örnek daha maazallah, maazallah. Bir Müslüman eline bir fotoğraf geçiyor, bakıyor fotoğrafa. Ha filanca'nın fotoğrafı aynaya gidiyor bakıyor, o benden güzel görünüyor bu diyor. Tipsiz hem ilkokul mezunu bir de bu haset. Onu öyle seni böyle yaratan Allah, Allah'ın yaratmasına karşı itirazın varken Kur'an okusan ne olacak? Onun için işte haset, haset dediğimiz şey hasenadı. Kema nar. Ateşin odunu yediği gibi hasenatı yani sevapları, ibadetleri yiyip bitiriyor. Çünkü sen veren Allah'ın verdiğine karşı parazit taşıyorsun içeride. Evet ben böyle düşünmemiştim zannediyorsun ama kimse de hastalığı düşünmüyor ki hasta olurken. Ben hiç içimde böyle bir sorun olduğunu, midemde ülser olduğunu zannetmiyordum diyorsun. Ülser seni iyiyip bitiriyor o arada. Gazali rahmetullahi aleyh iç dünyamızı arındırmaya çalışıyor ve röntgen çekiyor şimdi. Ben bir türlü sabah namazını kılarken zevk alamıyorum, uykudan, esnemeden namazı kılamıyorum. Kalpte sorun var. E, Röntgen'e geliyoruz. Bir. Sende kibir mi var? Bir bakalım. Kendini ne görüyorsun sen? İki, sende heset mi var? Nedir o haset? Birindeki bir şeyi niye onda var bende yok diye kıskanıyorsun. Ben hesedin oğlu hesedin oğlu heset diyebileceğimiz kadar katmerli bir hasetten daha örnek vereyim. Hadi diyelim ki amcasının kızına ölçtü kendisini. Niye o kadar güzel de saçları öyle de benimki öyle değil dedi diyelim. Elin fasıkı, fücuru, ehli, dalalet adamı bir aktöre bakıp da ben onun kadar güzel değilim derse birisi. Bu, bu hasedin bir yeri de yok. Öbür hasedin bir yeri var hiç olmasın. Ya bir kilo boyayla ekrana çıktığı için güzel görünen birine nasıl benzetirsin sen kendini? Nasıl onu haset edecek kadar değerli görebilirsin? Cehennem için yağ deposu, cehennemin yağ kazanında kaynayacak gibi düşünüyoruz. Ne yapıyoruz? Acelecilik hastalığı mı var? Üçüncüsü. Dördüncüsü de emel sorunu mu var? Emel ne demek? Kalb hastalıkları olarak. ahireti iman ediyor mu? Ediyor. Kandil geceleri sorunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Havz-ı Kevseri'nde bizi Ya Rabbi amin amin Güzel bir de gözdaşı var Amin mi amin Kadir Gecesi yapılan hatimlerde Amin mi amin Ashab-ı kiram ne kadar güzel Ayşe anamız ne kadar güzel Nesibe annemiz ne kadar güzel Ebu Bekir ne kadar güzel Ya Rabbi bizi onlarla beraber et Amin, amin. Kaç sene kalmak istersiniz dünyada 10.000 sene kadar kimse böyle 10.000 sene demiyor da hırsını açtığın zaman kalbinden bir 10.000 rakamı çıkıyor Nuh Aleyhisselam'ı bile neredeyse zavallı genç yaşta gitti diyecek 10.000 sene bile yetmiyor ona 80 yaşından sonra 10 senelik takside giriyor billa yaptırıyor 80 yaşından sonra 80 yaşından sonra kuaföre gidiyor Emel, gelecek özentisi. Geleceğe yatırım. Ama propagandaya geldi mi, on senedir cennette zaten, Ayşe annemizle çay içiyor orada. Cennette o, ölmeden cennete gitti. Cennet için yaşıyor. Ama pratiğe geldi mi, dünyada ebedi kalacak. Kök salmış dünyada zannediyorsun. Yahudileri, Kur'an-ı Kerim, Bakara suresinde tarif ederken onlardan biri bin sene yaşasa doymaz bu dünyaya Allah buyuruyor. Bu Yahudi hastalığı Müslümanda da oldu mu? İşte emel hastalığı bu. Dünyaya kök salmak isteyen, Nuh Aleyhisselam'a bile genç yaşta gitti zavallı. E, tufan oldu da gitti yoksa biraz daha yaşardı diye tarif edilebilecek, simgeleştirmeye çalışıyorum tabii. Böyle bir konuyu bu şekilde görüntüsüne yerleştiren bir Müslümanın Allah ile konuşuyor, hatim yapıyor çünkü. Bu Bakara suresi bitene kadar herhalde Rabbime kavuşurum diyecek gibi Allah ile buluşur gibi Kur'an okuyor olabilir mi? Bu kadar dünyaya bağlanmış birisi bir mümine sadaka verebilir mi? O para ona lazım. Mobilesini değiştirecek evin. Hasetten kurtulabilir mi? Bu mümin imanı açısından değil tabi bunlar. Kafirin hiç kalbi yok zaten. Bunların hepsi mümin için. Çünkü ölü hasta olmaz. Mezarlıkta hastalık diye bir şey yok ki. Mezarlığa cenaze arabası gider, ambulans gitmez. Bunların hepsi müminlerin sorunları. Yaşıyor mümin çünkü. Yaşadığı için şeytan ona saldırıyor. Saldırdığı için ara sıra hastalığı. Emel bu hastalıklardan bir tanesi işte. Küçük bir e, soru sorabiliriz. Peki o zaman yarı çıplak, ağaç, sefil, hiçbir beklentisi olmadan dünyaya minnet etmemiş olmak için, emel sahibi olmamış olmak için e, böyle bir hayat yaşayalım mı? Hayır, hayır. Elindeki fidanı dik dünya sallanırken bile. Hem her kıldığın namaz benim son namazımdır. Bu namazdan sonra bir daha nasip olmaz. Muhakkak Rabbime kavuşurum diye ciddi namaz kılarım, para da kazanırım. Ama para cebimde durur, gönlümde durmaz. Yani paraya tapınmam, zekat verirken tapınmam, sadaka verirken tapınmam, infak ederken tapınmam, anamdan babamdan para kısmam, çocuklarımdan para kısmam, her şeyde tabi sadece para meselesinde değil. Mesela bir Müslüman 80 yaşında diyelim ağaç dikmesin mi? Asıl o diksin, asıl o diksin. E peki 5 sene sonra meyve verecek bu ağaç sen o zaman zaten doktor sana şekerli bu elma diye yasaklayacak onu. Ben kendim için dikmiyorum ki. Bir mümin gelir bunun gölgesinde oturur bana fatih okur onun için dikiyorum. Hiç olmazsa burada bir ikiraz büyür kargalar o kirazı yer. Allah da bana sadaka yazar. Yoksa ağaç diker mümin. Yani dünyadan el etek çekmek başka şey. Dünyayı... Malzeme gibi kullanmak başka bir şey. Ashab-ı kiram Allah'ınlardan razı olsun dünyayı kullandılar. Çünkü o fakirlik yılları Ashab-ı kiramın Medine'nin 8. senesinden sonra bitti. Zenginlik yılları başladı. Bu dünyada Ashab-ı kiramın çok büyük bölümü büyük zenginler olarak öldü gittiler. Ama paraya tapınan insanlar olarak ölmediler. Dünyanın kölesi olmadılar. Dünyayı merkep gibi kullandılar. Allah onlardan razı olsun. Demek ki kalbin afeti ya da ayak kayma noktaları emel, uzun bağlantılar, acelecilik, haset ve kibir. Dört şey. وَالْمَنَاقِبُ الْاَرْبَعُ Dört övülecek şey bunun karşısında. قِصَرُ emel kısa vadeli projelerin emeli kısa tutmanın önemi ve taenni fi'l umur acele etmeden olgun hareket etmek ve nasihatul lil halki insanlara yani mahlukat insanlar manasında nasihat etmek, doğruyu söylemek ve tevazu ve tevazu sahibi, alçak gönüllü ve Allah'tan korkar kimse olmak çünkü tevazu sahibi kibir yapamaz. İnsanlara karşı nasihat eden haset yapamaz. Hatırlarsanız bir hadisi şerif vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Eddinu en nasiha, eddinu en nasiha, eddinu en nasiha. Din nasihattır, din nasihattır, din nasihattır. Samimi olmaktır. Samimiyetini karşıya yansıtmaktır. Doğruyu anlatmaktır. Kim için? Allah için, peygamberi için, Müslümanların devleti için, bütün insanlar için. Bütün insanlar için. Böyle bir kalitesi olursa Müslümanın kimseyi haset etmez ki. Zaten adam bütün Müslümanların iyi cep telefonu olsun diye düşünüyor. Sendeki iyi olsa onu kıskanmaz ki. Hayırlı olsun Allah mübarek etsin. Sakın ha bu cep telefonu çok modern sakın bununla gıybete girmesin ha. Sen bir bayan olarak bu cep telefonunu aldın. Aman dikkat et bu durup dururken fotoğrafını çekiyormuş insanların. Karşındakine fotoğrafını veriyormuş. Genç bayansın aman dikkat et bu riskli. Düğmesine basmadan gösteriyor karşıdan dikkat et. Bu haset değil ki nasihat bu. Böyle bakan biri için kavrolası telefonu nereden aldı benden önce düşünmez ki. Allah mübarek etsin der. Ben param olursa ben de alırım der. Demek ki dört... Ölümcül tehlikesi var kalbin. Bu ölümcül dört tehlikeye karşı da dört reçetesi varmış. Fe el usulu fi salahil kulubi ve fesadaha. Kalplerin iyi olması veya bozuk olması konusunda dört temel prensip budur ve nuktetul lati aleyhel medar <gülüyor> bunun ekseni budur. Nükte Türkçe bir kelimedir aynı zamanda. Nükte yaptı deniyor. Yani vurucu bir cümle kullandı dedi. Nükte bir küçük nokta gibi bir şeyin üzerinde bir şeyi döndürmek demek. Fel لِلْ مَجْهُودَ فِي التَّحَرُّزِ فِي هَذِي afat Bu belalar konusunda ciddi gayretler göstermelisin. وَالْتَعْصِيلِ لِهَذِي menakib Bu karşıdaki dört özelliği de fazileti de yakalamaya çalış. Türk e, Tukfel muane ve tavfır bil maksudi inşa Allah Teala, yani, yani sıkıntılardan sıkıntılardan kurtul Allah'ın izni de hedefine ulaş. Ve seux birük enhardil afeti bi kelime tin vajizetin Sana haber vereyim bu afetleri dört afetli diye bir kelimatin vecizetin mukniatin, ikna edici özet sözlerle, ikna edici mukni'a, vecize özet. emma tuğlul emel, tuğlul emele gelince, tuğlul emel nedir? Tuğlul emel, fe innehu el aikun kulli hayrin ve taat. engel demek, barikat demek. Her hayrın ve itaatin engeli tuled ameldir. El şerrin ve fitnetin her belanın ve fitnenin çekicisi de calip, çekici demek. Çekijesi odur. Ve insa dağ, ülgebal, alldi yuquguhl xalqa fi anvagl beliyat insanlara bu belalara düşüren büyük hastalık da budur. Tuğlu emel. Tuğlu emel tam Türkçe'si uzun beklenti demek. Onun yerine ben şöyle iki üç kelime ile özetlenecek tarif tuğul emel sonu gelmez hırs arzu demektir tuğul emel Bu tulü emeli para hırsında görebilirsin arkadaş hırsında görebilirsin iki arkadaş olsun yeter on ikiye bile yetinmiyor şimdi çevrede görürsün Önce köyden kasabaya inelim bir, kasabadan şehire inelim, şehirden İstanbul'a gidelim. İstanbul'dan da uzaya çıkacaktı, öldü o arada. Hırs bitmiyor ama. Halbuki tuğlu emelin bitmez tükenmez hırs ve arzun ibadette olmalı. Sabah namazı yetmez, arkasından bir cüz Kur'an okuyayım olmalı. Tuğlu emelin ihlasta olmalı. Tuğlu emelin Allah için sevmekte olmalı. Tuğlu emelin infakta olmalı. Tuğlu emelin ana babaya hizmette olmalı. Fakat onlarda hep engel çıkarıyor şeytan. Dünyevi işlere gelince bitmez tükenmez hırsı oluyor herkesin. Bunun iki temel nedeni var. Birincisi, bu Gazali rahmetullahi aleyh'in anlattığı hakikatları bilmiyor insanlar. İkincisi de, Hubu dünya, dünya sevgisi, dünya sevgisi. Şimdi dünya sevgisi deyince uzaydan bir bakıyoruz böyle Güneş Sistemi içinde bir dünya haritası var. Herhalde hepimiz bunu seviyoruz. O değil dünyası. Dünya sevgisi demek. Hubu dünya, dünyalık sevgisi demek. Dünyalık olan şeyi seviyor. Kimsenin dünya benimdir diye bir iddiası yok zaten. Dünyalıkları seviyor herkes. Nedir dünyalık? Elbise, koltuk, perde, mutfak takımı, telefon, araba, bahçe, çiçek, ne, ne seviyorsan... Bir şeyi mezara götüremiyorsun ama onu seviyorsun. O dünyalıktır. Namazı seviyorsun, onu mezara götürüyorsun ama. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi seviyorsun. Ashab-ı kiramı seviyorsun, mezara geliyor onlar. Mezara seninle beraber gelmeyen ne varsa dünyadır o. E, düşmanlık mı yapacağız? Hayır. Yeteri kadar seveceğiz ölçülü seveceğiz. Yemek gibi yemek gibi ne kadar seversen sev doyduktan sonra yemiyorsun. Doktor engelledikten sonra gene yemiyorsun. Dünya böyle bir şey olmalı. Buna rağmen doktor yasakladığı halde seviyorsan esen o zaman dünyaya tapınıyorsun gibi çıkıyor. Evet, ve alem Şimdi tule emel dünyadaki bu sıkıntıların, afetin birinci sebebi. Ve alam enneke iza tala eğer emelin uzun olursa, tule emelin olursa, hace leke minhu erba'atu esya. 4 şey çıkar bunun sonucu olarak. Tule emel kalbi batıran 4 sıkıntıdan biri o tuğlu emele daldı mı bir Müslüman, dört sıkıntıyla karşılaşır. Eheduhâ birincisi, terkü taati velkeselü fîhî itaati bırakarsın. İtaat deyince daha baştan beri neyi kullanıyor? İbadetullah. Allah'a ibadet etmeyi. Yani terkü'l-ta'ati velkeselü fîhî, ibadeti bırakarsın, tembelliğe başlarsın. tekûl Dersin ki sevfe yaparım yaparım yarın yaparım. Walayya mu beyneye değil önümde daha çok gün var. Dersin. Wallayfutun ilek kaçırmam ben bunu dersin. Walladis cadda Dawut al Ta'ihi. Rahimuhullahu hayatu küfeli. Hicretin 165 yılında vefat etmiş Allah dostlarından birisi. 165'te vefat etmek ne demek? Tabiyyeden olmak demek. En azından tebeut tabiinden. O ne güzel söyledi. Lakat sadaka ne güzel söyledi. Men kâfel veîde karube aleyhi'l-beîdu. Kim veîde ne demekti? Allah'ın tehdidi demekti. El-va'du Allah'ın cennet müjdesi demek. Sevap müjdesi. El-va'idu Allah'ın azap tehdidi demek. Men hafe'l ve'ide Allah'ın azabından korkan karuba aleyhil baid uzakları yakın görür. Yani cenneti cehennemi uzaklarda görmez. Ve men taale emeluhu kimin emeli büyük uzun olursa sa'a emeluhu ameli kötü olur. Ve kale Yahya İbn Muazır Razî rahimeullah bu da 258 yılında vefat etmiş. Allah dostlarından birisidir. O da demiş ki Yahya ibn Muaz, El emelu katyon an külli khairin. Emel dediğin şey bütün hayırları bitirir. Vat tamu mani on min külli hakkın. Tamag yani bir şeye hırsla sarılmak da e, bütün şerleri, e, bütün hakkı engellettirir. Vassaburu sahirin ilakülli zaferin. Sabır zafere götürür ve nefsu daiyetun ila kulli şerrin nefis de bütün şerirlere davet eder. Bu birincisiymiş. Tulü emelden doğan. Ve sani ikincisi terkü teubeti ve tesvifuha. Teubeyi terk edersin veya ertelersin. Tekulu سوف أتوب. Dersin ki tövbe ederim ileride. Ve fi leyyami sa'atun daha günümüz var. Ve ene şabun ve senni kalilun da ben gencim yaşım az sinni yaşım kalilun azdır ve teubetu beyne yede önümde daha tövbe günleri var. Bu ene kadirun alayha meta rumtuha ne zaman istersem o zaman tövbe ederim ben dersin. Ve rubbema igtalu'l himamu ala'l israrih. O böyle inat ederken el himamu el mevtu demek. O böyle düşünürken tak ölüm gelir kapısına tövbe etmeye de fırsatı olmaz. Hep tuğlü Emel'den bu. Çünkü adam 80 yaşında bile ölmeye niyetli değil ki. Allah'ın izniyle doktorlar ona iyi bir ilaç verecek. Damarları açılacak. O 180 yaşında ölecek. 100 yaşına gelince bu sefer biraz daha ilerletiyor. Halbuki 50 yaşında tak gidecek haberi yok. Tövbenin ertelenmesi tuğlü Emel'den. Süreyi çok uzun gördüğü için Tövbeyi geciktirmekte sakınca görmüyoruz. Ne dedik? Bunlar hep müminlerin sorunu. Tövbeye inanıyor adam. Yaptığı işin yanlış olduğuna inanıyor. فَحْتَطَفَهُ الْاَجَلُ فَحْتَطَفَهُ الْاَجَلُ قَبْلَ إِصْلَحِ الْعَمَلِ Kendisini düzeltmeden, amelini düzeltmeden ecel onu yakalar. Evet ikincide kalalım. Öbür derste üçüncüden devam ederiz. اَلْحَمْدُ Rabbil رَبِّ